ve ba'del aşri demişti ki müellifimiz rahimahullah yani Mekke'de 10 sene tevhide davet etti tevhid daveti yaptı ve ba'del aşri 10 seneden sonra urice bihi ile sema göğe çıkartıldı ve furizat aleyhis salavatul khamsu ve gökte yani miraca çıkartıldı ve miraçta gökte ona beş vakit namaz farz kılındı. Ve salle fi mekkete felase sinine üç sene boyunca Mekke'de bu şekilde tevhid davetine devam etti ve namaz kıldı. Ve ba'deha umira bil hicre Ondan sonra kendisine ilel medine Medine'ye Hicret emredildi. Medine şehrine hicret emredildi. Vel hicretu hicret El intiqalu min beledil Min beledil şirki ila beledil islam Burada kalmıştık. Müellifimiz Rahmetullahi Aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Tanıtmak üzere Bize Mekke'deki davetini anlattı. ne için gönderildiğini anlattı. Soyunu sopunu anlattı. Daha sonra Mekke'de 13 sene kaldığını söyledi. Bu 13 senenin 10 senesinde Miraca çıktığını ve 5 vakit namaz kılındığını söyledi. Sonuç senede 5 vakit namazı yine Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eda etti. Sonra da peygamberimize ne emir olundu? Hicret emri olundu. Umire bil hicreti ilel medine medineye hicret emrolundu böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğindeki 23 senelik peygamberlik hayatının ilk 13 senesi Mekke'de tamamlanmış oldu artık yeni bir dönem hicretle birlikte açılmış oldu yeni bir dönem başlamış oldu buraya gelince asıl bu 3. temel esastaki maksat neydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak. Fakat bu hicret meselesine gelince müellifimiz rahmetullahi aleyh bir parantez açıyor. Bir ek bilgiyi zikretme gereği duyuyor. Çünkü bu hususta Müslümanların şiddetli cehaleti var. Ve bu husus iman ile, tevhid ile, akide ile, akidenin önemli bir rükünü olan muvalat ve muadat akidesiyle ilgili bir şey. Bununla birlikte bu kadar önemli olmasına rağmen Müslümanların bu konuda şiddetli, önemli bir cehaletleri var. Üstünde durulması gereken bir bilgisizlikleri var. İşte bu bilgisizlikten ve cehaletten dolayı birdenbire konunun yönünü müellifimiz rahmetullahi aleyh değiştiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini, siretini kısa yollu olarak anlatırken, birden konunun yönünü değiştiriyor. Önce hicreti tanım, tanım, e, tanımlıyor. Diyor ki, vel hicretu hicret, el intiqalu min beledi şirki, şirk beldesinden, buradaki şirk, umumi anlamdadır. Yani küfür ve şirk beldelerinden, hangi şirk türü, hangi küfür türü olursa olsun. ila beladil islam, islam beldesine, İntikal Etmektir Önce Buradan Başlayarak hicre, e, Tercüme Edelim El Hicretu Hicret El İntikal Geçmektir İntikal Etmektir Min Beledi Şirki Şirk Beldesinden İla Beledil İslam İslam Beldesine Vel Hicretu Ve Hicret Farizatun Farzdır Hâzihil Ümme bu ümmetin üzerine min belediş şirki ila e, ila İslam şirk beldesinden İslam'a hicret etmek bu ümmetin üzerine farzdır. ila beledil İslam sizin metninizde ila beledil İslam mı ila İslam mı yoksa? Yok altta farizatun ala hadihi'l ümma min beldi'ş şirki İlâ Beladil İslam. Demek ki bu şekilde de nüsha var. İlâ İslam e, ve ila Beladil İslam. Vel hicretu hicret farizatun farzdır. Ala hâzihil ümmet bu ümmetüzün üzerine. Nereden hicret farzdır? Min Beladi şirki şirk beldesinden ila Beladil İslam İslam beldesine hicret farzdır. Ve hiye bâkiyetun ve o bakidir. Yani devamlıdır. Yani sonu gelmiş, bitmiş bir hüküm değildir. Baki bir hükümdür. Ne zamana kadar geçerli, baki bir hükümdür? İlâ en tegûmes Kıyamet kopuncaya kadır. Veddelilü kavluhu ta'ala. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnnel <gülüyor> o kimseler ki Teveffahumul melaikatu, melekler onların canlarını alırken, vefat ettirirken onları canlarını alırken. Zalimi enfusihim, hangi halde canlarını alırken? Kendilerine zulmederlerken, kendilerine zulmedici oldukları halde. Kendi kendilerine, kendi nefislerine zulmedici oldukları halde canlarını alırlarken galu şöyle derler. Şöyle dediler. Melekler şöyle dediler. Fîme kuntum? Siz ne yapıyordunuz? Ne halde idiniz? Yani ne, nedir bu haliniz? Siz ne işteydiniz? Ne yapıyordunuz? Nedir sizin bu haliniz? Sizin durumunuz, haliniz nedir? böyle derler sizin durumunuz haliniz nedir melekler onların canlarını alırken onlara böyle sual ediyorlar haliniz durumunuz nedir sizin nedir yani bu haliniz Galu onlar dediler ki burada bir harf ziyade girmiş araya değil mi ha, ha yanlış o yanlış evet Galu dediler ki, onu çizin. Galu dediler ki, ''Kunna'' bizler, canları alınan kimseler, şimdi cevap veriyor, bizler, ''Mustad'afine fil arzi'' Arzda, yani yeryüzünde, Mekke'yi kastediyorlar, özellikle sebebi nuzul açısından, ''Mustad'afine'' ''Aciz bırakılmış, zayıf bırakılmış, ezilmiş'' kimselerdik. Galu melekler dediler ki entakun arzullahı vasiaten Elm tekun değil miydi arzullahı Allah'ın arzı vasiaten genişti. Tu haciru da yani Allah'ın arzında bir yerden diğer yere oraya hicret etseydiniz ya feulâike melekler böyle diyor Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz sonra Allah'ın buyuruyor feulâike mevâhum cehennem onların konağı mevası yani varacakları yer cehennemdir ve saat o ne kötü bir dönüş yeridir Sonra yüce Allah azze ve celle buyuruyor. İllel mustadafiina. Ancak aciz olanlar, aciz bırakılmış olanlar müstesnadır. Minar ricali kimlerden? Erkeklerden, van nisa'i kadınlardan, val vildan ve çocuklardan. La yastetiuna öyle ki onlar ne yapmazlar? Güç yetiremezler. Hileten, bir çareye bir çareye güçleri yetmez yani hicret etmek için bir çare bulamazlar ve du ne sebilâ hicret için herhangi bir yolda bulamazlar bir çare bulamazlar bir yol bulamazlar feulâike işte onlar asallahu en yafu anhum umulur ki Allah Subhanahu ve teala onlardan affeder. Ve Allahu afuvan gafura. Şüphesiz ki Allah afudur Yani affedicidir. Gafurdur. Yani mağfiret edendir. Ve kavluhu ta'ala ve yüce Allah azze ve celle yine şöyle buyurur. Ya ibadiyel lezine ey iman eden kullarım inna arzi şüphesiz ki benim arzım vasiatun geniştir. feiyyaya fe'budun o halde yalnız bana ibadet edin. Galal begaviyyu rahimahullah begavi rahimahullah dedi ki sebebunu bu ayetin nuzul sebebi yani son ee, Ankebut suresinin 56. ayeti ey kullarım benim arzım geniştir o halde yalnız bana ibadet edin ayetinin nuzul sebebi şudur fil muslimine lezine bi mekkete lem yuhaciru mekkede bulunup Hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. Nadahumullahu bismil iman. Allah onlara iman ismiyle nida etmiştir. Allah onlara iman ismiyle nida etmiştir. Ya ibadiyellezine amanu. Allah onlara ne ismini vermiş? İman ismini vermiş. Ve delilu al hicreti Hicretin delili, menes sünne sünnetten delili kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür. La tanqati'ul hicretu hatta tanqati'et tevbe. Hicretin sonu gelmez, tevbenin sonu gelmedikçe. Tevbenin sonu gelinceye kadar hicretin sonu gelmez. Valla tankıttabatu, hatta tettülü aşşamsu, min margviha. Tevbenin de sonu gelmez, tevbe kesilmez, bitmez, sonu gelmez. Ne zamana kadar? Güneş batıdan doğuncaya kadar, güneş batıdan doğmadıkça. Evet, bugün de buraya kadar okumuş olalım. Evet, özgür mü? Tercüme edecek. Önce Özgür okusun. Sonra da Barış mı okusun? Tamam. Oku bakalım. Hani sen şeyde mikrofon da veriyorlardı öbürleri. Sen tecrübesizsin. Tamam. Tamam. Önemli değil. Biz okuyalım artık. Onlar da kendileri okusunlar. Kardeşlerim dedik ki Üçüncü temel esas, aslen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tanımakla ilgili. Müellif rahmetullahi aleyh de bize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tanıtıcı, her Müslümanın en asgari düzeyde bilmesi gereken bilgileri veriyordu. Derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine geldik. Müellifimiz dedi ki, 13 sene Mekke'de kaldıktan sonra Peygamberimize, Hicret emrolundu. Medine'ye hicret emrolundu. İşte burada müellif rahmetullahi aleyh önemine binaen ve hakkındaki cehaletin şiddetinden dolayı hakkında ümmeti Muhammed'de şiddetli bir cehalet, bilgisizlik olduğu için ve akideyle doğrudan ilgisinden dolayı müvalat ve muadat akidesiyle münasebetinden dolayı bir parantez açtı. Hicret meselesini işledi. Diyor ki müellifimiz rahimahullah önce hicreti tanımlayarak vel hicretu hicret el intiqalu min beledi şirki ila beledil islam. Şirk beldesinden İslam beldesine geçmektir. Müellif rahmetullahi aleyhin hicret hakkında yaptığı bu tanım şer'i tanımdır kardeşlerim. Hicretin sözlük anlamı ise terk etmek anlamına gelir. Terk etmek, göç etmek e, yeryüzünün bir kısmından diğer bir kısmına gitmek anlamına orayı terk edip bırakıp başka bir yere gitmek anlamına gelir ama şi, hicretin şer'i ve dini anlamı şirk beldesinden İslam beldesine göçmektir geçmektir intikal etmektir burada şirk beldesiyle kasıt şirk kelimesi burada has anlamıyla değil Umumi anlamıyla kullanılmıştır. Yani küfür ve şirk beldeleri hangi türde olursa olsun o belde bir küfür beldesi ise şirk beldesi ise bu umuma dahildir. Bu umun içindedir. İslam beldesi ise bilindiği üzere İslam'ın şairinin izhar edildiği beldelerdir. Şirk beldesinin ee, ne demek olduğu, İslam beldesinin ne demek olduğu ile ilgili İlim ehlinin pek çok sözleri vardır. Fakat bu sözlerin toplandığı yer, dönüp dolaştığı yer şudur kardeşlerim. Şair-i İslamiyenin açık seçik bir şekilde umumi manada izhar edildiği yere İslam beldesi denilir. İslam şairinin izhar edilemediği, ortaya konulamadığı, İslam şairinin çiğnenip, şirkin, küf diye ve dini açığa vurma imkanının olmadığı yerde küfür beldesidir, şirk beldesidir. Dair başka bir müslüman ve bir açığa vurulan Küfür ve şirk beldesidir. Net hızdır. A'a bilmediği, hakkında cahil kaldığı bu kelimenin cip olarak bilmeyen yani, bir sefer hangi tarih işte buradan 1400 küsür sene önce gerçek kim yapmış? Peygamberimiz yapmış. Şöyle bir şey keşke şey Müslümanınız. Dolayı işte az nasıl aynı kimisi farz bütün üzerine farzdır dili içerisinde gerçek hangi mekanda bulunuyorsak küfür isen selamın eldesine göç etmez bir farzdır terk etmiş olursun İslam'ın farzlarından dinin emirlerinden birisini terk nasıl ayıb aynı olarak beldesinde oturan kişi beldesine beldesinde oturan kişi için hicret söz konusu olamaz. Öyle değil mi? İşte nebi sallallahu aleyhi ve ortaya koyarak ne buyurdu? La hicrete ba'del fetih. Fetihten sonra hicret yoktur. Vaz-ı kasıt ne? Yani edilmeden önce Mekke'de Müslüman olan birisinin Medine'ye hicret etmesi neydi? Farzdı. Çünkü Mekke darul küfür idi. Medine darul İslam'dı. Mekke küfür beldesiydi. Medine İslam beldesiydi. Mekke'de bir kişi Müslüman oldu. Ona nasıl namaz farz ise ona nasıl oruç farz ise aynı şekilde Mekke'den çıkması da onun üzerine farzdı. Medine'ye göç etmesi, hicret etmesi de onun üzerine farzdır. Hicret Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir şey değil. Ya da onun sahabelerine ait bir şey değil. Sadece eziyet ve sıkıntıyla ilgili bir şey değil. Dinini açıkça izhar edemiyorsan o küfür beldesinde ittifakla, İslam alimlerinin icmasıyla senin üzerine hicret farzdır. Eğer bir yerde ihtilaf varsa dinini ızhar edebilenin küfür beldesinde ikameti hakkında ihtilaf var. Ama dinini ızhar edemeyenin küfür beldesinde ikameti İslam alimlerinin icmasıyla haramdır. Caiz değildir. Onun hicret etmesi farzdır. Tıpkı namazın ona farz olması gibi, tıpkı orucun ona farz olması gibi. Bu belli bir zamanda has değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte buyurdu ki... <gülüyor> Fetihten sonra hicret yoktur. Yani Mekke fethedilince Mekke'de ne oluverdi? İslam beldesi oluverdi. İslam beldesi olunca artık hicret yoktur. Yani Mekke'de Müslüman olan bir kişinin Medine'ye hicret etmesi artık gerekli değil, farz değil. Bu hüküm diğer bütün dünya memleketleri için de geçerli. Küfür beldelerinin her birisi Fethedildikleri zaman artık oralardan hicret yoktur. Yoksa bu hadis-i şerifteki kasıt alimlerin de beyan ettiği gibi hicretin Mekke'nin fethiyle birlikte İslami bir hüküm olarak ortadan kalkmışlığı değil. Bilakis hicret kıyamete kadar devamlıdır. Kim küfür beldesinde yaşıyorsa, şirk beldesinde yaşıyorsa o ne yapacak? İslam beldesine, Müslümanların yanına hicret edecek. Daha sonra müellif rahimehullah bu kitaptaki adeti olduğu üzere bunun da delilini veriyor bize. Diyor ki ve delilü kavluhu teala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnnellezîne tazaffâhum elmelâiketu vâlimî enfüsihim. Nefislerine zulmederlerken Nefislerine zulmetmek Kardeşlerim bildiğiniz gibi kişinin isyan ile, küfür ile, şirk ile ya da günahlar ile, isyan ile kendi kendisine yazık etmesi Allah subhanahu ve ta'ala'ya karşı gelerek kendi kendine zulmetmesidir. Kişinin kendi kendine, kendi nefsine zulmetmesi ya küfürle, şirkle ya da küfür ve şirkten aşağı günahlar ile kendi kendine yazık etmesidir. Nefsin zulüm, biliyorsunuz bir şeyi olması gereken yerin dışında bir yere koymaktır. Bir şeyi, zulmün tanımı bu, tarifi bu. Bir şeyi olması gereken yerin dışında bir yere koyunca o nedir? O zulümdür. İnsanın benliğini, nefsini nereye koyması gerekir? Olması gereken yer Allah Azze ve Celle'ye ibadet isyana koyduğu zaman, işte kendisine zulmetmiş olur. Kendilerine zulmederlerken, yani günah, fısk, facirlik içindeyken, Allahu u Teala'ya isyan içindeyken, bu anlama geliyor. Ama bu ayet-i kerimede özellikle bunun anlamı ne? Ayetin sonrasından anlıyoruz. Bunlar neyle kendilerine zulmettiler? Hangi günah ile Allah'a isyan ettiler? kendilerine zulmedenler olarak adlandırıldılar. Hangi günah ile Allah Azze ve Celle'ye karşı geldiler de, onlar bu ayette kendilerine zulmedenler olarak adlandırıldılar. Hangi günahla? Ayet-i Kerime'nin devamından öğrendiğimiz gibi hicreti terk etmekle. Kendilerine zulmederlerken melekler onların canlarını alıyor ve ne diyorlar? قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ siz ne halde idiniz? Ne yapıyordunuz? Yani bu haliniz nedir sizin? Siz ne yaptınız da bu hale geldiniz? Siz ne yapıyordunuz? Yahut siz hangi bölüktendiniz? Hangi gruptandınız? Siz ne yapıyordunuz? Bu şekilde soru sorarlar. Galu derler ki, kınna bizler müstafa fil ardi. Bizler yeryüzünde aciz bırakılmış kimselerdik. Acizdik. Güçsüzdük. Bu kelimeye dikkat edin. Müstezafine. Onlar kendilerini ne olarak nitelendiriyor? Müstezaf olarak nitelendiriliyor. Yani aciz, zayıf bırakılmış kimseler olarak nitelendiriyor. Yüce Allah Subhanahu ve teala biraz şimdi bunları mazur saymayacak. Fakat biraz sonra müstezafların mazur olduğunu söylüyor. Buna dikkat edin. Yani Allahu Teala azze ve celle kendisi bizzat neyi beyan ediyor? Müstefa'lar nedir? Mazurdurlar. Onlar özür sahibidirler. Allahu Teala azze ve celle onları affedecektir. Fakat bu ayette kendileri için bir mazeret olmayan kişilerin de bizzat kendilerine ne ismini verdiğini görüyoruz? Müstefa'lar. Demek ki bir kişinin kendisini ben özür sahibiyim ben hicret etmesem de olur, benim gücüm yok, benim imkanım yok diye nitelendirmesi, o kişinin illa özür sahibi olmasını gerektirmez. Yani bunun kriteri, bunun ölçüsü Allah Subhanahu ve teala indindedir. Bir kişinin kendisini böyle vasfetmesiyle değildir. Bunlar da kendilerini müsteaf olarak nitelendiriyorlar. Fakat Allah'ın, Mazeretli saydığı müstezaflardan mılar onlar? Hayır değiller. Diyorlar ki künna bizler müstezafine fil arz. Yeryüzünde aciz bırakılmış, zayıf bırakılmış kimselerdik. Kalu melekler derler ki elem takun arzullahi vasiaten e Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani bulunduğunuz beldede, bulunduğunuz ülkede hicret etmediniz. Hicret etmemeniz sebebiyle türlü türlü günahlara, isyanlara, fıska, fucura düştünüz. Hatta küfre düştünüz. Hicret etmemeniz sebebiyle dininizi yaşayamadınız. Dininizi izhar edemediniz. Peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Dininizi rahatça yaşayabileceğiniz Açıkça ortaya koyabileceğiniz Allah Azze ve Celle'ye günah ve isyana düşmeyeceğiniz kafirlerle müvalata düşmeyeceğiniz kafirleri dinlerinde onaylamaya ve muvafakata düşmeyeceğiniz bir beldeye gitseydiniz ne diyorlar melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi فيها, hicret etseydiniz hicret etseydiniz Madem ki bulunduğunuz toprak parçasında siz ezilmiş, aciz bırakılmış, bu yüzden salih amelleri yerine getirememiş, farzları yerine getirememiş, Allah'a isyana düşmüş kimselerdiniz. Madem ki bulunduğunuz toprak parçasında ezilmiş, aciz bırakılmış, bu yüzden kafirlerle müvalaat etme, kafirlere dinlerinde muvafakat etme, küfre muvafakat etme yahut fıska günahkarlığa muvafakat etme günahların içine düşme belasına müptela idiniz madem o zaman o arzdan o bulunduğunuz toprak parçasından çıksaydınız Allah'ın arzı geniş başka bir yere gitseydiniz başka bir yere hicret etseydiniz göç etseydiniz işte bu ayet-i kerimede söz konusu edilen kimseler hicret etmeyip de İslam'ı izhar edemeyen, İslam'ı yaşayamayan, tevhidi ortaya koyamayan, günah fızk ve fucura düşen, kafirlerle beraber yaşama günahını işleyen yahut kafirlerle içli dışlı olan hatta bir adım ötesi kafirlere dinlerinde muvafakat edecek konumlara, durumlara gelen kimselerdir. Bu ayet-i kerimenin kardeşlerim Mekke'de Müslüman olup hicret etmeyip kafirlerle birlikte Bedir'e Müslümanların karşısına savaşa çıkan kimseler hakkında indiği söylenmiştir. Bu kimseler Mekke'de yaşıyorlardı Müslüman oldukları halde dinlerini açığa vuramıyorlardı. Hicret de etmemişlerdi. Hicret etmedikleri için kafirlere ne yapıyorlardı? Muvafakat ediyorlardı. Ve bu muvafakat öyle bir seviyeye geldi ki Allahu Teala hicret etmedikleri için onları öyle bir bela ile sınadı ki iki ordu karşı karşıya geldi. Şimdi Müslümanların yanında mı savaşacaksınız? Kafirlerin yanında mı? Küfre mi destek verip kılıç sallayacaksınız? İslam'a mı destek verip İslam'ın namına mı kılıç sallayacaksınız? Bu böyle bir bela geldi başlarına. Hicret etmedikleri için. Maalesef kafirlerin saflarında savaştılar ve öldürüldüler. İşte bu ayet-i kerimenin de onlar hakkında indiği nakledilmiştir. Allah korusun. İş bu dereceye varırsa yani bir kişi küfür beldesinde kalır, hiç, İslam beldesine hicret etmez, o küfür beldesinde kaldığı süre içinde kafirlere dinlerinde muvafakat ederse, işin sonucu Allah korusun küfre varır. İslam dininden çıkmaya varır. Kafir olmaya varır. Hicret etmemek tek başına, nedir? Günahdır. Yani, dinini ızhar edemese bile günah mıdır Günahdır tek başına bir kişi kafir ülkede yaşıyor hicret etmiyor ve dinini açığa vuramıyor evinde dinini gizli olarak yaşıyor bu kişinin hicret etmemesi nedir Günahdır. biraz sonra onun hükmünü göreceğiz orada en sonunda müellif zikretti biraz önce okuduk değil mi bu adamın hicret etmemesi günahtır dinini gizlemesi günahtır Hicret etseydin, fakat gizlemek farklı şey, kafirlere dinlerinde muvafakat etmek farklı bir şeydir. Hicret etmeyenin uğrayabileceği belalardan birisi budur. İslam hakkında, din hakkında cahil kalır, bulunduğu ülkede kafirlere muvafakat etmeyi caiz görmeye başlar ve kafirlere dinlerinde Allah korusun muvafakat eder. Bu yüzden de İslam dairesinden çıkar ve kafirlerden biri haline dönüşür. Allah korusun. Fakat kafirlere dinlerinden muvafakat etmeyip, sadece dinini ızhar etmiyorsa kafirlerin yanında, dinini ortaya koymuyor, açıkça dinini söylemiyorsa kafirlerin yanında, bu sadece ne olur? Günahkar olur. İman ismi, İslam ismi onda baki kalır. Ama hicret etmemek böyle bir bela ve musibeti de doğra İşte bunlar hicret etmediler. Ve melekler onların canlarını alırken onlara dediler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Madem bu toprak parçasında yaşayamıyordunuz oraya gitseydiniz. Şuraya gitseydiniz. Allah'ın arzı geniş. Yüce Allah Azze ve Celle hicretle ilgili başka bir ayet-i kerimede Hicret edenin Allah'tan çok çok rızık bulacağını haber veriyor. Yani hangi şey engel oldu sizin hicretinizin önüne? Acaba engel olarak gördüğünüz gösterdiğiniz bu şey sizin için Allah katında bir mazeret sayılacak mı? allah Teala aşağıdaki ayette ne buyuruyor? İllal müstezafine. Müstezaflar müstesna buyuruyor. Yukarıdaki ayette o adamlar da biz müstezafız diyor bak. Ama siz Allah'ın istisna ettiği müstazaflar değilsiniz. Siz kendinize müstazaf diyenlersiniz. Onlara Allah müstazaf dedi. Allah'ın müstazaf saydıkları evet. Bunlara sorumluluk yoktur hicret ettikleri hicret etmedikleri için ve bunlar affolun, affolunurlar. Ama Allah'ın müstazaf saymadıkları kendilerini müstazaf da görseler onlar mağfiret olunmazlar. Allahu Teala azıcınla onların korkunç sonlarını haber vererek buyuruyor ki: Fe ulaike ma'allahum cehennem. İşte onların varacağı yer cehennemdir ve saat nasira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Hicret etmemenin başa açtığı musibete bak. Allah korusun icret etmemenin yol açtığı musibete bak. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle rahmetiyle bazı kimseleri istisna ediyor. Ne buyuruyor? İllel müstedafine gerçek müstezaflar öyle lafta müstezaflar değil gerçekten aciz bırakılmış, gerçekten aciz kalmış kimseler, gerçekten zayıf kimseler müstesna miner ricali erkeklerden erkeklerin Aciz kalması Çoklukla görülen bir şey değil Ama kör olur Topal olur Yürüyecek gücü olmaz Hicret için Gerekli yol azığını Elde edemez Hicret etmeye kalkışır Engellenir Hapse atılır eli kolu bağlanır Çıkamaz gidemez Men edilir Önüne engeller konulur Erkek ve nisai kadınlar çoğunlukla bu halde olabilirler. Kocası ölmüştür, babası Müslüman değildir misalen. Duldur, gidemez, yolculuk yapamaz, bilmez, yol bilmez, iz bilmez, hicret etmiş Kafirlerin arasında kalmış. Evet. Velvildan zaten çocuklar acizler. La yestati'une hiyleten Hiçbir çareye güç yetireme güç ve la yehtedune sebile ve hiçbir yol <gülüyor> bulamayan kimseler müstezaflar erkeklerden, kadınlardan çocuklardan hiçbir çare bulamayan, hiçbir yol bulamayan, nasıl hicret edeceklerini bilemeyen bu yüzden mecburen Mecburen küfür beldesine, şirk beldesine kalmış olanlar müstesnadır. Gerçekten bu ayet-i kerime kardeşlerim hicretin farziyetini ifade etmek açısından oldukça belir bir ayet. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kimleri mazeretli saydığını, kimleri mazeretli saymadığına bak. Ve mazeretli sayılmayanların sonlarına dikkat edin. Çünkü kişi hicret etmeyince kafir ve müşriklerin içerisinde otura otura hali değişir, durumu değişir. Allah korusun küfre muvafakata dönebilir. Önce dinini izhar edemezken sonra durum neye doğru dönmeye başlar? Kafirlere dinlerinde muvafakat etmeye döner. En azından neyi kaybeder? Kafirlere karşı vacip olan Farz olan buğzu kaybeder En azından Ve büyük ibadetlerden mahrum olur Allah yolunda cihattan mahrum olur Müslümanların mescitlerinden mahrum olur Ezandan mahrum olur Müslümanlarla komşu ilişkilerinden mahrum olur İlim öğrenmekten mahrum olur Küfür ülkesinde kaldığı zaman kufurü ikamet ettiği zaman Allah korusun ve bunlar da korkunç neticeler doğururlar. yüce Allah azze ve celle devamen buyurur feulaike asallahu an ya'fu an ya'fur <gülüyor> anhum umulur ki Allah subhanahu wa taala onları affeder ve Allahu afuvan gafura Allah afu affedici ve gafur ve mağfiret edicidir. İşte bu ayet-i kerime müellifimizin zikrettiği birinci delil. Hicretin farz oluşuyla ilgili birinci delil. Bu ayet-i kerimede bu, bu ayet-i kerimede zikredilen hüküm kıyamete kadar baki mi değil mi? Kıyamete kadar baki. Bu ayet-i kerimede zikredilen hüküm kıyamete kadar baki. Hangi zaman, hangi mekanda olursa olsun bu ayete muhatap olan kişi bu hükme muhataptır. Yani küfür ülkesinde yaşayan kişi bu ayete ve bu hükme muhataptır. Şirk ülkesinde şirk beldesinde yaşayan kişi bu ayete bu hükme muhataptır. Müellif rahmetullahi aleyhin ikinci zikrettiği ayet ve kavlihu ta'ala ya ibadiyellezine amenu. allah Teala buyuruyor ki ey iman eden kullarım İnne arzi vasiatun. Şüphesiz ki benim arzım geniştir. Benim arzım geniştir, çok geniş. Feiyyaya fe'buduni. O halde yalnız bana ibadet edin. Yalnız bana ibadet edin. Yani, ey iman edenler, İçerisinde yaşadığınız toprak parçası içerisinde bulunduğunuz arz, ülke, belde Sizi bana ibadetten Benim tevhidimden, benim dinimden Benim emirlerimden alıkoymasın Böyle bir konumda, böyle bir durumda iseniz Bilin ki benim arzım geniştir küfür ülkesinde kalıp da, şirk ülkesinde, şirk beldesinde kalıp da sakın ola bana ibadet etmemezlik yahut benden başkasına ibadet haline düşmeyin. Ey iman eden kullarım, benim arzım geniştir. Dininizi yaşamak için gerekiyorsa içerisinde yaşadığınız toprak parçasını, ülkeyi, beldeyi terk edin. Bulunduğunuz arzdan, bulunduğunuz yer e, yeryüzünden bulunduğunuz memleketten başka bir memlekete gidin ne kadar manidar Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ey iman eden kullarım benim arzım geniştir o halde yalnız bana ibadet edin görebiliyor musunuz yani arzın geniş olmasıyla o halde yalnız bana ibadet edin bunun arasındaki irtibatı anlıyor musunuz görüyor musunuz Yani eğer siz bulunduğunuz o küfür ve şirk beldesinde kalırsanız şeytana itaat etmiş, şeytana ibadet etmiş olacaksınız. Bana ibadeti terk etmiş olacaksınız. Eğer benim ibadetimi yerine getiremiyorsanız orada kalmak hususunda ısrar etmeyin. Madem ki benim arzım geniştir, o halde neden şirk beldesinde kalarak benden başkasına ibadet etme ...belasına düşüyorsunuz. İlletlendirmeyi görüyor musun ayet-i Benim arzım geniştir, o halde yalnız bana ibadet edin. Aradaki bağ ne, illet ne? İşte bu. Benim arzım geniştir, şirk ve küfür beldesinde kalıp da... ...benden başkasına ibadet etme... Ya da bana ibadeti terk etme, musibetine, belasına düşar olmayın, düşmeyin. Sakın ola. Madem ki benim arzım geniştir, yeryüzünün tümü benimdir, gidin o ülkeden, terk edin o küfür beldesini, terk edin o şirk beldesini, gidin başka yere. Subhanallah. Bu asırda, hususen bu asırda, dünya için hicret eden milyonlarca insan, din için hicret edemeyenlerin aleyhine kıyamet günü bir hüccettir. Milyonlarca insan, dünya için beldelerini terk ettiler. Biliyorsunuz, Subhanallah daha yakınlarda oldu. Adamlar Hindistan'dan, Afganistan'dan bin bir güçlüklerle onlar için kucak dolusu para sayılabilecek büyük paralar ile bin bir sıkıntılar ile ta İstanbul'a kadar gelmişler. Ben Erzurumlu olduğum için oradan biliyorum. Bunların çoğu Erzurum'da Erzincan'da yakalanırlar. Bu adamlar çoğunlukla orada yakalanıyorlar. İstanbul'a varanları çok az. Çok büyük güçlükler, sıkıntılar, eziyetler çekiyorlar. Tek hedef Avrupa ülkelerine gitmek. Hepsine için dünya için hicret. Geçenlerde işte 9 tanesi, 10 tanesi yandı, öldü. Kimisi boğuluyor. Kimisi ya ve ölenlerin dışında niceleri dünya için Aç susuz bir ilaç Bir şekilde Dünya için hicret ediyorlar Gittikleri ülkelerde En adi işleri En bayağı işleri yapıyorlar Başkalarının ağız kokusunu çekiyorlar Hepsi dünya için Subhanallah Hicret üzerine farz olup da Din için hicret etmeyenlerin aleyhine Kıyamet günü bu bir hüccettir. Allah subhanehu ve teala onlar dünya için hicret etti. Sen dinini muhafaza etmek, korumak için neden hicret etmedin diye sorarsa bu adam hangi cevabı verecek? Hangi cevabı verecek? Ve verdiği cevap geçerli mi olacak? Yoksa biraz önce meleklere o adamların söylediği gibi geçersiz bir cevap mı sayılacak? Subhanallah. Verdiği cevap geçerli olmayacak. Bir kişi hususen dinini izhar edemiyor, yaşayamıyor ise kesinlikle bunun yolunu bulmalı, yolunu aramalı, dinini rahatça yaşayabileceği, izhar edebileceği, kendini ve neslini Müslüman olarak koruyup yetiştirebileceği yere gitmelidir. Yerlere gitmelidir. Bu hicret, tarihte gerçekleşen mübarek bir seferden ibaret değil. Farzlardan bir farz, vaciplerden bir vaciptir. Sonra müellif rahmetullahi aleyh, Begavi rahimahullah'ın burada sözünü naklediyor. İmam Begavi, ehli sünnet vel cemaatın büyük imamlarından birisi kardeşlerim. Abu Muhammed e, Hüseyin, el -Hüseyin e, bin Mes'ud el-Beghavi rahimahullah 516 Hicri'de vefat etmiş. Hicri 516 yılında yani bundan 900 diyelim. E, 900 sene önce 1400 desek 900 diyelim. E, küsuratı kenara koy 900 sene önce yaşamış büyük bir Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimi tefsiri vardır meşhur biliyorsunuz tefsirinin adı Mealimut Tenzil tefsirinin adı bir de e, Şerh-ı isimli e, kitabı vardır hadis kitabı başka da kitapları var Şemail ile ilgili kitabı var başka da kitapları var büyük ehl sünnet vel cemaat alimlerinden birisi e, en muteber tefsirlerden birinin yazarı Begavi tefsiri kardeşlerim İmam Begavi rahimahullah bu ayetle ilgili diyor ki bizim müellifimiz İmam Begavi'den naklediyor sebeb nuzuli hâzihil aye bu ayetin nuzul sebebi fil müslimin, müslümanlar hakkındadır bu ayet yani Son, son okuduğumuz ya ibadiyellediine ayetini kastediyor. Bu ayet Müslümanlar hakkında inmiştir. Hangi Müslümanlar ellediine? O Müslümanlar ki bir Mekkete. Mekke'de kaldılar. Lem yuhaciru. Ne yapamadılar? Hicret edemediler. Nadahumullahu bismil iman. Allah onlara ne diye hitap etti? İman ismiyle hitap etti. Kardeşlerim bu ayeti kerime ve İmam Begavi rahimahullahın bu sözü de neyin delili olur? Hicret etmemenin küfür olmadığına delildir. Bir kişi hicret etmez ise kafir olmaz. Müşrik olmaz. İslam dininden çıkmaz. Fakat tek başına hicret etmemek küfür değildir. Ama hicret etmemek kişiyi küfre götürebilecek derecede şiddetli, korkunç, tehlikeli bir ameldir. Hicredin terk edilmesi aşama aşama Allah korusun kişiyi kafirlerle muvalata, kafirlere muhabbete, kafirlerle içli dışlı olmaya ve daha sonraki aşamada onlara dinlerinde muvafakat etmeye götürür. Bu da Allah korusun kişiyi İslam dininden çıkarır. Demek ki hicret haddi zatında terk edildiği zaman sadece kişiyi günahkar yapar. Sadece kişiyi fasık yapar. Kafir yapmaz. Müşrik yapmaz. Dinini ızhar edemiyorsa bile. Dinini izhar edemiyorsa bile. <gülüyor> Kardeşlerim bu münasebetle söylenebilecek şeylerden birisi şu müellif rahmetullahi aleyhim bu sözleri onun hakkında şeyh muhammed ibni abdil vehhab kendi beldesine hicret etmeyenleri tekfir etti iftirasına da bir reddiyedir şeyhul İslam muhammed ibni abdil hakkında atılan iftiralardan birisi budur o bu iftiraya birçok mektubunda ve yazısında deyinir ve bunun kendisine atılan bir iftira olduğunu, bir yalan olduğunu, kendisinin asla böyle bir şeyi söylemediğini tekrar tekrar söyler. Müellif rahmetullahi aleyhine bizzat bu sözleri de bunun bir delilidir. Demek ki Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvehhab hakkında atılan iftiralara iftiralarda olduğu gibi kesinlikle hicret etmeyeni tekfir etmemiştir. Hicret etmeyenin kafir olduğunu Söylememiştir. Hicret etmeyenin kafir olduğunu söylememiştir. Ama hicret etmemenin doğurabileceği çok tehlikeli sonuçlardan birisi bu. Kişi aşama aşama kafirlerle muvalata, kafirleri veli edilmeye gider. Allah korusun sonra dinlerinde muvaffakat eder. Sonra öyle konumlara düşer ki kafir ülkede kaldığı için kafirlerle beraber savaşa çıkar Müslümanların aleyhine olarak. Müslümanların aleyhine olarak. Düşünebiliyor musunuz? Siz Müslümansınız. Karşınızda Müslümanlar. Siz de kafir ordunun içindesiniz. Allah korusun bu kişiyi oldukça tehlikeli noktalara götürür. İslam dininden irtidat etme çıkma noktasına bile götürür. Bir de bu münasebetle kardeşlerim Hicretin işlendiği yerde küfür beldelerine yolculuk meselesi de işin içerisine girer. Küfür beldesine, şirk beldesine yolculuk yapmak caiz midir? El cevap, küfür ve şirk beldesine yolculuk yapmak aslen caiz değildir. Aslen caiz değildir. Asıl hüküm budur. Küfür beldesine, şirk beldesine yolculuk yapmak caiz değildir. Oralara gitmek caiz değildir. E, bu ancak arızi bir sebeple caiz olabilir. Yani küfür beldesine gitmek arızi bir sebeple ancak caiz olabilir. Bu sebep ne olabilir? Bu sebep <gülüyor> ilim öğrenmek olabilir. Kendi beldesinde elde edemeyeceği bir ilmi öğrenmek için Kişi küfür beldesine gidebilir. Kendi beldesinde, kendi ülkesinde Müslüman ülkelerde elde edemeyeceği bir ilmi öğrenmek için küfür beldesine gidebilir diye cavaz vermişlerdir alimler. Yine İslam'a davet amacıyla küfür beldesine kişi gidebilir ve orada ikamet edebilir. O kafirleri İslam'a davet etmek için ehil olan, Ehil olan kimsenin gitmesi caizdir. Yine İslam beldelerinde bulunmayan bir ilaç için ya da tedavi için küfür beldesine gitmek caizdir. Yine kardeşlerim ticaret amacıyla inşallah küfür beldesine gitmek caizdir. Fakat küfür beldesine Gitmenin caiz olabilmesi için o giden kişide de bazı şartlar bulunması lazım. Birincisi o giden kişide şüpheleri def edebilecek seviyede İslam'ın esasıyla ilgili, aslıyla ilgili, tevhidle ilgili ilim olması gerekir. Ta ki küfür beldesine gittiği zaman karşılaşabileceği bir şüpheyi def edebilsin. Yine küfür beldesine giden kişide dindarlık olmalıdır. Ta ki küfür beldesine gittiği zaman fıska, zinaya, içki içmeye ve değişik fıska fucura günahlara düşmesin. 3. şart da küfür beldesine giden kişinin dinini orada izhar edebilmesi lazım. Yani küfür beldesine yolculuk yapacak kişinin dinini orada izhar edebilmesi lazım. Bu şartla gidebilir. Seyahat için küfür beldesine gitmeye gelince bu caiz değildir. Yani Eyfel Kulesi'ni görmek için veya başka bir yeri görmek için kafir memleketi ziyaret etmek oralara seyahat etmek caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda rivayet olunan bazı hadisler vardır biliyorsunuz. Bu hadis-i şerifler bazı hadis alimlerinin tenkidine uğrasa da e, mana olarak <gülüyor> alimlerin itibar ettiği manasına itibar ettiği hadislerdir. Ve hadis alimlerinden bazıları da mesela Muasır, Şeyh Al Albani gibi bazıları da bu hadisleri sahih ve hasen olarak sayıyorlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle birlikte ikamet eden ve onlarla oturan onlar gibidir. Hadisi tenkit olunan bir rivayet ama Şeyh Al-Albani'nin Hasen dediği bir rivayet ve mana olarak da içinde doğruluk taşıyan bir rivayet. Mana olarak da kabul edilebilirlik taşıyan bir rivayet içeriğinde. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben müşriklerin yanında ikamet eden her kişiden beriyim, uzağım buyurmuştur. Bu da yine tenkit odulmuş bir rivayet fakat yine Şeyh Al-Albani'nin Hasan kabul ettiği bir rivayet. Hasıl kelam bu konuda bazı rivayetler var. Bunlar müşriklerin beldelerine seyahat etmeyi ve o beldelerde ikamet etmeyi yasaklayıcı Hadisler hasen olmaları muhtemel olan hadisler ve mana olarak da diğer genel hükümlerle desteklenen diğer genel <gülüyor> kaidelerle desteklenen hadisler kardeşlerim. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh diyor ki ayetlerden hicretin delilini zikrettikten sonra ve delilu alal hicreti min es-sunne kavluhu sallallahu Aleyhi ve sellem Hicretin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sözlerinden delili Şudur La tankati ul hicretu Hicret kesilmez Hatta tankati Hatta tankati at tevbe Tevbe Kesilmedikçe Ve la Tankati ut tevbe Tevbe de kesilmez Hatta tet -towbe min Güneş Nereden? Battığı yerden Doğmadıkça Tevbe de kesilmez Güneşin batıdan doğması biliyorsunuz Kıyamet alametlerinden Bir alamettir Ve Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Haber verdiği gibi Artık güneş batıdan doğunca Hiçbir kimsenin tevbesi kendisine fayda vermeyecektir. O vakitten sonra artık tövbe kabul edilmeyecektir. O vakte kadar, yani ne anlama geliyor? Kıyamete dek. Hicret hükmü de bakidir, devamlıdır. Küfür beldesinde oturanlar için, şirk beldesinde ikamet edenler için. Cihat da kıyamete kadar bakidir, hicret de cihat, kıyamete kadar bakidir. Müslümanlar <gülüyor> kafirlerle cihad halindeyken kıyamete kadar cihad baki iken nasıl olur hicret kıyamete kadar baki olmaz? Nasıl olur baki olmaz? Şimdi cihad kıyamete kadar baki öyle değil mi? Bu ne demek? Müslümanlar kıyamete kadar kafirlere karşı savaşacaklar. E nasıl olabilir? Hicret kıyamete kadar baki olmasın. Yani Müslümanlar kafirlerle savaşırken o adam kafir ülkede Müslüman olmuş, Müslümanların yanına gelmesi farz olmasın ona. Olabilir mi böyle bir şey? Kesinlikle olamaz. Onun için hicret de kıyamete dek bakidir. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımanın içerisinde müellif rahmetullahi aleyhin açtığı bir parantezdi. Bu okuduğumuz kısım, Peygamberimizin hicretini bize söyledikten sonra hicretin peygamberimize has olmadığını vurgulamak istedi ve bütün Müslümanları bu konuda bilinçlendirmek ve uyandırmak istedi müellifimiz rahimehullah Biz de böylelikle öğrenmiş olduk ki hicret tarihte gerçekleşmiş mübarek bir seferden, mübarek bir yolculuktan ibaret değil farzlardan bir farz. Vaciplerden Bir vaciptir Evet Bugün de bu kadar İnşallah önümüzdeki Hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye yerleşmesi Ve Medine'de İslam'ın diğer Emirlerini emretmesi Konularını göreceğiz Önümüzdeki hafta Sonra da inşallah İnşallah Müellif Rahimullah ölümden sonra diriliş ile ilgili bir paragraf zikretmiştir burada. Onu göreceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar yeter. Kardeşimiz konumuzla ilgili bir soru soruyor. Diyor ki ben şu anda küfür diyarında küfür ülkesinde ikamet ediyorum. Bu ülkenin vatandaşı değilim. Bu ülkenin vatandaşlığını Almamda bir beis var mıdır diyor. Ke, o ülkelerin vatandaşlığını almak kesinlikle haramdır, caiz değildir. O ülkelerin vatandaşlığına girmek haram olmanın ötesinde kişiyi çok tehlikeli yerlere götürür. Kafirlerin, Müslümanların velileri olmaları, Müslüman bir kişinin kafirleri veli edinmesi, yani yönetici, amir edinmesi, onları baş edinmesi, başkan edinmesi olabilecek bir şey değildir. Kesinlikle haramdır, kesinlikle caiz değildir. Bu kardeşimiz kat'i suretle, kat'i suretle o ülkelerin velayeti altına girmemelidir. Bu onu akidevi olarak çok tehlikeli bir yere götürür, çok tehlikeli konumlara sürükler. Demiş ki kardeşimiz, yani benim için bu ülkede kalmakla ilgili bir özür söz konusu olabilir mi el cevap hayır yani onun sorusuyla ilgili burada özel bir şey sormuş demiş ki şöyle şöyle bir durumum var bu bir mazeret teşkil eder mi benim o ülkede kalmamla ilgili e, hayır bir mazeret teşkil etmez küfür ülkesinde kalmanın mefsedeti ve zararı daha büyüktür kesinlikle daha büyüktür daha bu tecrübelerle bilinen de bir şeydir Şimdi bazı kimseler Avrupa'da ki bazı durumları cüz'i ve nisbi bazı şeyleri delil getiriyorlar ve diyorlar ki işte bak Avrupa'da camimiz var. Avrupa'da işte başı kapalı okuyoruz. Avrupa'da şu oluyor. Avrupa'da bu oluyor diye. Bunlar Müslümanların umumu nazarı itibara alınınca gerçekten nisbi, gerçekten cüz'i ve hakikati olmayan iddialardır. Kardeşlerim, Müslümanların geneli nazarı itibara alınınca şu açık seçik bilinen bir husustur. Müslümanlardan Avrupa'ya gidenler dinlerini, imanlarını yitirmişlerdir. Gelecek nesilleri kafirleşmiştir. Çoğusu irtidat etmiştir, dinle, imanla ilgileri kalmamıştır. Çoğusu itibariyle durum budur. Siz buradan akrabası Avrupa'da olan kişilere bunu sorabilirsiniz, tetkik edebilirsiniz. Orada Avrupa'da filan yerde dört kişinin bir araya gelip sohbet etmesi nazarı itibara alınabilecek bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Günde beş vakit ezanın sesini duymuyor. İslam'ın alametleri göğüslerden siliniyor. Kilise sesleriyle uyanıyor. Subhanallah. Bu bile şer olarak yeter. Ve küfür ülkesinde kalmanın en büyük zararlarından birisi kafirleri veli edinmektir. Kafirleri veli edinmek münafaklığın başıdır. Ve küfre götüren bir yoldur. Göğüste kafirlere karşı buğuz kalmaz. Kafirlerle içli dışlı yaşamak ...lanete ve gazaba uğramanın sebeplerindendir. Kişi Allah'ın belasına, Allah'ın gazabına ve Allah'ın lanetini uğrayabilir. Allah Subhanahu ve teala bundan razı değil. Kafirlerle içli dışlı yaşamanın. İslam memleketlerinin hali ne kadar kötü olursa olsun. Ne kadar kötü olursa olsun. Ve... ...ekseriyeti itibariyle... ...yönetimleri... Şerii yönetimler olmasa da İslam memleketlerinin yöneticileri, yönetimleri, nizamları, sistemleri dini olmasa da şeriata dayanmasa da bu beldeler bugün bir Müslüman için yaşanacak en hayırlı yerlerdir. Dinini, imanını muhafaza edebileceği en hayırlı yerlerdir. Ve Müslümanın mücadele edeceği en hayırlı yerdir. Davet açısından, diğer bütün açılardan, çoluğunu çocuğunu muhafaza etmek açısından en hayırlı yerlerdir. En mübarek yerlerdir. Kesinlikle bu aldatıcı sözlere kanmayın, aldanmayın kardeşlerim. Öyle oralarda üç kişinin, beş kişinin bir araya gelip sohbet etmesi, oralara gitmenin hayırlı olduğuna delil olamaz. Kesinlikle olmaz, olamaz. Vaka bunun aksinedir. Müslümanların çoğunu nazara itibara aldığımızda gördüğümüz şu ki kafir ülkelere gidenler kendilerini de çoluk çocuklarını da nesillerini de kaybediyorlar. Dinden irtidat ediyorlar. İslam'dan uzaklaşıyorlar. İslami bütün ahlak ve edepleri tamamen terk edip sıyrılıyorlar. Bütün kötülük cereyanlarına ve şer cereyanlarına rağmen İslam'ın Dünyada en az yaşandığı ülke Türkiye, bütün Avrupa ülkelerinden daha hayırlıdır. İkamet açısından. İslam az da yaşansa, yönetim ve sistem şeriata, dine dayanmasa da, bu belde, bu ülke, oralardan daha hayırlıdır. Onun için Avrupa'da ikamet eden kardeşlerimizin kendi selametleri, dinlerinin selameti ve nesillerinin selameti için Türkiye'ye geri dönmeleri icap ediyor. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve